Merhaba, Greenpeace Türkiye Atom Enerjisi Kurumu hakkında İzmir'in Gazi Emir ilçesinde bulunan radyoaktif maddelerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesi, TAEK'in radyoaktif maddelerin varlığını 2007'den beri bilmesine rağmen sorumluluklarını yerine getirmemesi ve halen radyoaktif maddeler konusunda hiçbir tedbir almaması. 2007 yılından beri bölgedeki varlığı TAEK tarafından bilinen radyoaktif maddeler 3 Aralık tarihinde yayınlanan bir habere ile gündeme geldi. Haber üzerine Tayyip farklı açıklamalarda bulundu ancak sorumluluk kabul etmedi ve radyoaktif maddelerin nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir plan da ortaya koymadı. Bugüne kadar bu konuda hiçbir ceza soruşturmasının başlatılmamasının düşündürücü olduğunu kaydeden Greenpeace Akdeniz nükleer kampanyası sorumlusu Cenk Levy burada yaşanan durum akla nükleer atıkların yasa dışı ticaretini getiriyor ve sadece ulusal değil uluslararası düzenlemelerle de suç oluşturan bir fiil bu. Nükleer santral yapma iddiasında olan ülkemizde böyle bir olay yaşanıyor olması ileride başımıza geleceklerinde bir göstergesi, dedi. istifhanem.com'da yazan Emrah Göker, Enerji Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattığı Enerji Hanım projesiyle yapılan yeşil yıkamaya açıklık getirdi. Proje elektrikli aletlerin gereksiz kullanımının önlenmesi ve ev elektrikli aletlerinin enerji tasarruflu modelleriyle Değiştirilmesi esasına dayalı. Projedeki hedef kitleyi sadece ev kadınlarından seçerek cinsiyetçi bir kampanya olduğunu yazan Göker, bu durumun sadece hanelerin beyaz eşya tüketimini arttıracağını savunuyor. Göker, elektrik tasarrufunun hedef kitlesinin evli kadınlar üzerinden tüketici haneler olarak kısıtlanmasının, elektrik abonesi, tüzel kişiliklerinin tartışma dışı bırakılmasının yanıltıcı olduğunu verilerle ortaya koymuş. TEDAŞ'ın 2002-2010 istatistiklerinden faydalanarak yapılan analize göre, Tüm hanelerin %80'ini oluşturan 27.5 milyon mesken abonesi toplam elektrik üretimdeki payı %24. Yani %80 aboneler var ama %24 bunlar tüketiyor. Buna karşı sadece 170 bin sanayi abonesi var ve elektriğinde %46'sını yani neredeyse iki katını tüketiyor bunlar. Bu durumda resmi istatistiklerin yaptığı gibi kişi başı elektrik tüketimi hesaplamak yerine Abone türüne göre abone başına tüketilen elektriğe bakmanın gerçekçi tabloyu ortaya koyduğu görülüyor. Zira 2002'ye göre 2010'da mesken elektrik kullanımı %40 artarken aynı zaman dilimde sanayide elektrik kullanımı bunun 10 katı neredeyse %400 artış göstermiş. Elektrikte sorumluluk hanelere yüklenmek isteniyor. Harb yapılması gereken Hanelerde tasarrufu özendirirken diğer yandan sanayide elektrik tasarrufuyla ile ilgili kitlesel kampanya yaparak satın aldığımız her ürünün ve tüketimin enerji israfı olduğunu da hatırlatmak. Sevindirici bir haberle devam edelim. Munzur Vadisi'ne HES projesi iptal edildi. Ankara 8. İdare Mahkemesi Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan Bozkaya HES projesinin iptaline karar verdi. 22 kişinin açtığı davada bölgenin ekolojik dengesinin bozulacağı ve projenin çet kararı alınmadan hazırlandığı belirtilmişti. Daha önce yürütmenin durdurulması kararını veren Ankara 8. İdare Mahkemesi davanın sonunda HES projesinin kararını da iptal verdi. Mahkeme kararı sonrasında konuşan Avukat Özgür Ulaş Kaplan başvurularımız ve açtığımız davalar üzerine Munzur Vadisi'ndeki 3 ayrı baraj projesinin iptali için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bozkaya HES için açtığımız davada mahkeme davayı esastan görüşerek çok önemli olan ve diğer barajlar için emsal olacak bir iptal kararı verdi. Tunceri'deki baraj projelerinin çoğunlukla 1993 yılından önce hazırlandığı için o dönem baraj ve HES projeleri için ÇED onayı alınmasına gerek duyulmadığını söyleyen avukat kaplan. Mahkeme bunun hukuka uygun olmadığını yani günümüz kanunlarının geçerliliği olduğunu belirtti. Bunların hepsinin artık ÇED alması gerekecek. Munzur'dan Karadeniz vadilerine kuzeye inelim. Gidelim. Karadeniz'de İkizdere Vadisi'ndeki Şimşirli köyünde şimşir ağaçlarını ve maden suyu kaynağını tehlikeye atan HES projesine köylüler tepki göstermeye devam ediyor. 2010'da doğal sit alanı ilan edilen Rize'nin... İkizdere Vadisi'nde mahkeme kararları ve yöre halkının protestolarına rağmen 3 HES yapımı tamamlanmıştı. Şimşire'de inşası başlatılan yeni HES için köylülerin düzenlediği protesto eylemine Derelerin Kardeşliği, İkizdere Derneği, Fındıklı Dereleri Koruma Platformu ve HES mücadelesi için ineğini satarak banka kredisi kullanan yurttaş Kazım kaplı 67 yaşındaki Kazım Delal'de destek verdi. İkizdere Derneği Başkanı Süleyman Durmuşoğlu, 24 HES projesinin planlandığı vadede tahribatın her geçen gün arttığını belirtilerek, HES yapılırken bir köy, bir vadi hiçe sayılıyor. Yazıktır. Şimşir ağaçlarını ve şifa dağıtan suyumuzu yok ederek uydurma çedroporlarıyla raporlarıyla HES yapmasınlar, dedi. Sitaslov tarafından Sakin Kent ilan edilen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmek için de başvuru yaptı. İlçedeki nüfusun 7 bin civarında olduğunu dile getiren Taraklı Belediye Başkanı Tacittin Özkaraman, 300 tarihi evden 110'unun tescilli olduğunu ve pek çok binada da restorasyon çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Türkiye'nin 8 sakin şehrinden biri olan mümkünlü mü? reklamlarıyla bilinirliği artan Taraklı'ya geçtiğimiz yıl 100 bin turist ziyaret etmişti. Taraklı'nın trekking için çok elverişli bir güzergaha sahip. Bir açık hava müzesi olduğu kanyon ve mağaralarda da doğa turizmi için bir cazibe merkezi haline geldiği belirtiliyor. Ne güzel yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.